Herkese mutlu günler balık gözündesiniz ben Seçil Türkkan birkaç haftadır e, uzak kalmıştık balık gözünde e, gündemden de e, zira gündem de yoğundu sokakta olmak da mühimdi aynı zamanda ama bugün buradayız ve balık gözünü yapıyoruz Bugün bir telefon bağlantımız olacak. Bursa Roman Kültürü Yaşatma Derneği Başkanı Efkan Özçimen'le konuşacağız telefon bağlantısıyla. İkinci bölümde yapacağız bu bağlantıyı da. Çünkü Bursa'da romanlar saldırıya uğradılar. Oturdukları evi taşladılar ilk önce at, at arabaları ve bir otomobili ateşe verildi. Otomobil ateşe verildi. Aynı zamanda devam etti bu olaylar. 20 kişi civarında ...insan gözaltına alındı, bir yaralı var aynı zamanda Beyza Koç. Bütün bu detayları öğreneceğiz ve e, Efkan Özçimen bunun tamamen bir nefret söylemi e, odaklı saldırı olduğundan bahsediyor ki... ...haberin detaylarına baktığımızda da bunu net olarak görebiliyoruz. Evet balık gözünde... Yasemin İnceoğlu'yla konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. E, iktidarın dilinden bahsetmiştik, medya dilinden bahsetmiştik. İktidarın dilinin ne kadar e, sert olması ya da iktidarın dilinin fazla sert olması... ...nın topluma yansımasının bir sonuçları var. E, bundan bahsettik. E, eğer isterseniz kayıtları balıkgözü nokta adresinde bulabileceksiniz. Ve şimdi haberlerle başlayacağız. Ardından söylediğimiz telefon bağlantısını gerçekleştireceğiz. İlk haberimiz nefret söylemi gündelik yaşamda <gülüyor> başlığını taşımış. E, Almanya'da nefret suçları ile ilgili araştırmalar yapan profesör... Ee, Uwe Beckles'ın bir açıklaması bu toplumda insanlar gündelik hayatlarında farkında olmadan ya da fark ederek nefret suçu işleyebiliyorlar demiş bu zaten aslında sürekli konuştuğumuz bir şey ee, bir şekilde eğer buna dikkat etseniz bile e, günlük hayata yerleşen kodlar sebebiyle toplumsal hayatta bütün bunlarla karşılaşabiliyor. E, bu açıklamayı da Almanya'daki ırkçı Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü hakkındaki araştırmalarına dayandırarak yapmış aynı zamanda UVE. Ve <gülüyor> açıklamalarından bir kısmında NSU cinayetleri yani Nasyonel Sosyalist, Sosyalist Yeraltı Örgütü cinayetleri bir nefret suçuyken Alman hükümetinin kayıp kampanyası ise bir nefret söylemidir diye konuştu. Ee, Almanya Federal Hükümeti'nin 2012'de yabancılara yönelik hazırlattığı kayıp kampanyasının, e, kayıp kampanyasından bahsediyor burada. E, nefret söylemi belli gruba ait olan insanları küçük düşüren, aşağılayan veya doğrudan ya da dolaylı yollardan o insanları diğer gruplara karşı kışkırtan bir çeşit söylem ve Alman hükümeti bu kampanyada da kayıp e, yani kayıp kampanyasıyla da nefret söylemini özellikle körükledi. İn insanların günlük hayatına soktu, özellikle de ön yargı geliştirerek nefret söylemini e, bir şekilde desteklemiş oldu demiş ve Almanya'daki aşırı sağ motifli suçlara da dikkat çekmiş aynı zamanda e, tarihsel ve siyasa siyaset kültüründe nazizmle ilgili tartışmalar bugün aşırı sağcılık, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık üzerinden yoğun bir şekilde devam ediyor demiş ve e, Almanya'da yine federal asayiş ...dairesinin son yayınladığı raporda... ...806 sağ motifli suç... ...kayıt edilmiştir diye... ...konuşmuş. Ee, bu açıklamada... ...yine dediğimiz gibi Profesör Doktor... ...Uve Bekles'den geldi. Ee, i̇nsanların toplum... ...yaşamına ya da günlük hayata... ...nasıl devlet eliyle de e, nefret... ...söyleminin ve bir çeşit ayrımcılığın... ...yerleştirildiğinin bir örneği aslında. Evet başka bir haber... Ee, ...yine geçtiğimiz... ...haftanın bir haberi. 16... Temmuz tarihinde çıktı. Eşcinsele sapkın demek artık suç sayılacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı eşcinsellere sapkın demek düşünce özgürlüğüdür demişti ilk önce. Ve bu karara zaten örgütler LGBT örgütler ve aslında birçok insan sadece LGBT örgütleri dışındaki birçok insan da tepki vermişti. Ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi eşcinsellere sapkın demenin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti artık bundan sonrasında. Sonra ve mahkeme kararına göre bu, if, bu tür ifadeler kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun halkın bir kesimini aşa aşağılama suçunu düzenleyen 216. maddesinden dava açılabilecek. Ve Kaos de programda da sıkça sözünü ediyoruz. Kaos GL'nin e, bu karara itiraz etmişti. Zaten ilk önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eşcinsellere sapkın demesiyle ilgili kararına itiraz etmişti. Ve bu ayrımcılığı önlemek e, üzere de. Okullarda broşür dağıtılmasını savunuyor Kaos G.L. E, sapkınlar okullara sızıyor sözleriyle haber yapan e, Yeni Akit gazetesine dava açılması gerektiğine karar veren mahkemede eşcinsellerin sapkın. ...olarak nitelendirilmesinin düşünce özgürlüğü kapsamına giremeyeceğini söyledi. Ee, bu da önemli bir haberdi. Ee, en azından benzer suç duyuruları için örnek teşkil edecek olması sebebiyle belki umut verici bir gelişmeydi diyebiliriz. Yeni Akit gazetesi bunu ilk kez yap yapmamıştı elbette. Çoğu kez manşetlerinde ya da haberlerinde... Görebiliyoruz bu tür ayrımcılıkları ki sadece LGBT örgütler için değil kendilerinden olmayan herhangi biri için de e, bu tür suçlamaları rahatlıkla yapıyorlar e, ve... ...eğer zaten dediğimiz gibi bir internet sitesine girip haber okumaya başlasanız bile... ...bunu fark edebiliyorsunuz. Ee, Kavus G.L. avukatlarından Oya Aydın konuşmuş bu konuyla ilgili. Onlar da çok olumlu bulduklarını belirtmişler. Ve dediğimiz gibi önemli bir e, sevindirici karar diyebiliriz. Belki e, bu mahkeme kararı için. E, ve belki de en azından insanlar e, dikkat edecekler denebilir ve... Dediğimiz gibi suç duyuruları için örnek teşkil etmesi açısından da önemliydi. Kulağımıza küpe olsun hepimizin. Evet Durde'nin Haziran ayı ırkçısı seçimi başladı. Ee, biliyorsunuz Durde yine nefret suçlarıyla ayrımcılıkla da mücadele eden ayrıca ırkçılıkla da mücadele eden bir e, örgüt ve her ay bir e, ırkçı seçiyorlar. Mayıs ayı ırkçası seçimiyle ilgili de oylamalar başladı. Aslında detayları ve eğer Durde'yi de merak ederseniz internet sitesinden bulabilirsiniz. Durde.org adresleri. Ee, <gülüyor> birkaç haber okuyacağız. Haber vaktimin sitelerinden haberler vardı. Ee, kimler var ırkçılar arasında... ...koydukları, listeledikleri arasında... ...bir ondan bahsedelim... ...geze eylemlerinde Kürtleri taciz eden... ...gruplar demişler... ...Profesör Doktor Ahmet Alt Atan... E ...Rıza Kaya Alp, Milli Güreşçi... Engin Cevahiroğlu var, Yeniköy muhtarı... ...özellikle kitleyi de... ...yönlendirmişti bu konuda ve... ...Yeniköy'deki foruma bir bıçaklı saldırı... ...gerçekleşmişti geçtiğimiz günlerde. Çorum'da mevsimli... ...Kürt işçilere saldıranlar ve... ...Hüseyin Hamli Coş, Adana valisi de... ...ırkçılar arasında... E, ...belirlenmiş ama bu... E, ...daha seçemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Mayıs ayı ırkçısı... ...oylamasına da katılabilirsiniz... ...aynı anda. Mayıs ayıyla ilgili siyah muz gösteren taraftar var. Kilise maketini parçalayanlar, camiye sığınan mültecilere saldıranlar, Nevşehir ve Erzurum'da Kürt öğrencilere saldıranlar, başörtülü kadını AVM'den çıkaran görevliler ve engelli genci döven bir karı koca çift tan bahsetmişler. Bu e, Mayıs ayı ırkçısı, Haziran ayı ırkçısı seçimleri aynı zamanda gündemi tekrar hatırlamak, neler olduğunu tekrar bir fark etmek için de önemli. Haziran ayı ile ilgili belki biraz detay verebiliriz. Bunlar da aynı zamanda gündemde gözümüzden kaçanlar ve tekrar hatırlayalım dediklerimizden. Haber Vaktim Nefret Bülteni Yeni Akit diye yazmış Durde. Ee, i̇nternet sitesi Haber Vaktim gezi eylemleri sırasında gayrimüslim gazetelerini hedef göstermişti. Bir de bunlar var başlığıyla yayınlamıştı bu haberleri. Ve Gezi Parkı provokatörleri İstanbul'daki Yahudi ve Ermeni vatandaşlar tarafından da destekleniyor. Ağustos canlı yayına geçerken Shalom dünyadan büyük destek yağdığı propagandasını yapıyor demiş. Ee, gezi eylemlerine katılan Kürtleri taciz eden e, gruplar var. E, bunlardan bahsetmişler yine sitede. Ahmet Atan ne yapmıştı? Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi kendisi. Sanat ve Tasarım Fakültesi sanat bölüm başkanı. Hatta Gezi parka eylemlerine katılanlar için Twitter'da Yahudi, Ermeni veya Rumsanız Gezi eylemlerinde aktif rol almanızı anlayışla karşılıyorum. Lütfen soyunuzu araştırın demiş. Meseleyi bu kadar basite indirgeyerek açıklamış e, kendisi bölüm başkanı olmakta. Böyle zamanlarda pek bir gösterge değil. O yüzden Rıza Kayaalp milli güreşçi de yine gezi eylemleri sırasında ortaya çıkanlardan biriydi. Twitter hesabından bir açıklama yapmıştı. Ermenistan halkı kutlama yapıyormuş. Taksim'i işgal ettik Türkiye'ye rahatça hareket edebiliyoruz diye yazıklar olsun demiş. Yine bir tür hedef göstermeydi zaten. Ve bu da e, iyi bir örnekti. Aslında birçok nefret söylemi haberini geçtiğimiz aydan kalanları en azından Twitter üzerinden görebiliyoruz. Sosyal medyanın da nefret söyleminin e, etkisini aslında ve yayılımını kolaylaştırması hususunda özellikle e, önemli bir e, araç olduğunu da... Sıkça konuşmuştuk balık gözünde. Keza yine e, Gezi Parkı direnişi sırasında da bunu gördük. E, sosyal medyanın hem olumlu hem olumsuz faydalarından... Biriydi e, fayda demek doğru değil burada ama e, yaşananlardan biri de böyleydi. Hüseyin Avni Coş ne yapmıştı? Adana valisi e, bir konuda açıklama yaparken roman yurttaşları hakkında klişe bir ırkçı ifade kullanmış. Bir söz vardır çingene kahramanlıklarını anlatmaya kalkıştı, kalkıştığı zaman hırsızlıklarından bahsedermiş demişti. E, bir valinin bu sözleri elbette huzursuzluk yaratabilecek cinsten. E, bugün de programın başında duyurdu. ...gibi Roman yurttaşlara saldırıdan bahsedeceğiz. Evet ve camiye sığınan mültecilere saldıranlar diye devam ediyor. Engelli genci döven e, karı koca bir çift vardı. Onlarla da ilgili bir haber var. İzmir Torbalı'da gerçekleşmişti bu mesele. E, bedensel ve zihinsel engelli olan Çağrı Onur Tören isimli... E, gence saldırmışlardı tören çevrede olayı gören vatandaşlar tarafından çiftin elinden alınmıştı e, olaya el koyan polis ekipleri e, çağrı onur tören için ambulans çağırmıştı ve e, aslında tam da e, engelli genci güldü diye dövdüler bu haberin asıl e, başlığı. Bunu ne tarafa sıkıştırmak gerekiyor nefret söylemi mi yoksa başka bir konu mu belki tartışılır ama dediğimiz gibi bu verdiğimiz haberlerde Durde'nin internet sitesinden de Mayıs ve Haziran ayı ırkçılarını seçiyorlar kendileri. Evet şimdi bir kısa müzik molası vereceğiz ardından bahsettiğimiz telefon bağlantısını gerçekleştireceğiz. Bursa'da romanlara bir saldırı gerçekleşti 22 Temmuz tarihinde ve e, romanların oturduğu evleri taşa tutup barakalarını yıktılar at arabalarını ve bir otomobili ateşe verdiler aynı zamanda. Olaylar polis müdahalesiyle sona ermiş ve 20 kişi e, civarında insan gözaltına alındı çevik kuvvet ve zırhlı araçlar da oradaydı. Ee, ve bunun üzerine gerçekten e, büyük bir rahatsızlık e, şu anda orada devam eden. Bu yüzden de Efkan Özçimen'le konuşacağız. Bursa Raman Kültürlerini Yaşatma Derneği Başkanı kendisi zaten oradaydı da bize bütün detaylarıyla anlatacak. Ama öncesinde kısa bir müzik molası diyeceğiz. Ardından tekrar buradayız. <Gülüyor> Merhabalar Efkan Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz Bursa Roman Kültürü Yaşatma Derneği başkanısınız da aynı zamanda. Dün akşam Bursa'da bir mesele gerçekleşti diyebiliriz belki. Romanların oturduğu evler taşa tutuldu, barakalar yıkıldı ve at arabaları ateşe verildi diye devam ediyor bu haber e, Bursa'nın neresinde gerçekleşti ve siz e, neler söylersiniz? Evet bu Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleşti e, Güneştepe mahallesinde hı hı. E, bu bölgede 30 e, ailemiz yaşıyor bizim 30 hane ailemiz yaşıyor yani yüze yakın bir nüfusumuz var e, geçim kaynaklarımız da işte böyle geri dönüşümden yani eski deyimle hurda toplayarak e, karton kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan insanlar bu arkadaşlarımız. E, olay aslında çok farklı bir olay. Olay aslında iki aile arasında yaşanan bir olay. Ama maalesef bu ayrımcılık ve ırkçılık çok üst düzey olduğu için Türkiye'de de <gülüyor> e, fırsat bu fırsattır. İşte romanları yakalım, romanları yıkalım mantığıyla ortalama beş yüzde bin arası e, vatandaş toplanıyor. Roman ailelerimize saldırıda bulunuyorlar. İşte mülklerine saldırıyorlar, araçlarına saldırıyorlar vesaire. Peki iki aile arasında demiştiniz. Bu mesele muhtemelen iki ailesi arasındaki bir tartışmadan sonra büyüyerek e, bir ırkçı meseleye dönüyor. Aslında bir saldırıya Aa, dönüyor. Aslında, aslında işin yüzüne baktığımızda e, bu eskiye dayanıyor. Yani o bölgedeki aileler roman vatandaşlar atlarını hı hı. o bölgede bağlıyorlar, barındırıyordukları için roman vatandaşları istemiyorlar. Yani Malumunuz at arabayla e, hurdaya gittiği için bunlar geri dönüşümle ilgili çalıştıkları için <gülüyor> atlarına mecbur ya yani, ulu orta bir yerde bakmak zorundalar ve ister istemez atlardan da mahalle sakinleri rahatsız oluyor. Onlar da haklı tabii ki biz yani mahalle sakinleri de haklı ama e, onun dışında işte aralarında üç beş sabıkalı da inşaatlardan demir e, hırsızlığı işte kışın odun hırsızlığı gibi hırsızlıklardan da e, suçlanıyorlar. evet. Yani bunlarla bahane gösteriliyor. Mesela biz bugün gittiğimizde muhtarlar diyor ki maalesef muhtarları işte. Bunlar demir çalıyor. Hı hı. Ee, kışında inşaatlardan odun çalıyorlar. Yakmak için böyle yani. Tabii Ama hiç, iddia... yani hiç kimse sormuyor neden çalıyorlar veya niye böyle bir bunu ne diye soran yok. Evet bir de aynı zamanda iddia da olabilir. Bir taraftan biraz da iftira ve yargı gibi bir tarafı var mı sizce? Ya bir şunu söyleyelim. Roman vatandaşları şunu anlatayım... Irkçılık var mı yok mu anlarsın zaten seçenem Yani bakınız Markete girersin, Arkanda güvenlik gezer Bankaya girersin Arkanda güvenlik gezer evet. Bir AVM'ye gidersin Alışveriş merkezine gidersin Bütün gözler senin üzerinde Bir arafa gidersin Herkes tedirgin e, Bir otobüse binersin yanına oturmazlar Okula gidersin Aileler çocuğunu aynı sınıfta okutmak istemezler İşe girmek istersin, arkandan başvuru yaptığın e, başvuru formu yırtılır. Bunda hmm. da ırkçılık değil de nedir bunu bana birileri söylesin. Hmm. Ama biz bunları bu şekilde konuştuğumuz zaman birileri çıkıyor diyor ki Türkiye'de ırkçılık yok. Hmm. Türkiye Müslüman bir ülke, Müslüman bir devlet var. O yüzden Türkiye'de ırkçılık olması söz konusu değil. Eğer bu anlattıklarım ırkçılık değilse birileri bana cevap versin bunun adı nedir. Evet. Bu ayrımcılık <gülüyor> değilse nedir? İşte örnek bir aile bir aileyle kavga ediyor, 20'ye yakın ev. Yıkılıyor, yakılıyor. 10 tane araç yakılıyor. Aileler ediliyor. Bakın bizim şu andaki 7 yaşında, 5 yaşında çocuklarımızın psikolojisi bozulmuş durumda. Zaten bu çıtırın psikolojisi çok iyi olan çocuklar değil. İnanın çocuklara şöyle biraz bakıyorsun çocuk artık korkudan yani şoku atamamış yani kadınlar çocuklar şoku atamamışlar. Kolay mı ya 500 bin kişi? tekbir getirerek insanlara saldırıyorsun. Hayırdır nerede? Savaş mı çıktı bu ülkede? Bir şey mi çıktı bu insanlara tekbir getirerek saldırıyorsunuz? Evet. Ya Allah bismillah Romanlara, Çingenelere ölüm diye saldırıyorsunuz. E bunun adı nefret değil, bunun adı cin değil. Buna da ırkçılık değil de nedir? Evet. Yani çok da önemli noktaları temas ediyorsunuz sizde. Peki evet. e, mahallede daha sonra ne oldu? Bu mesele nasıl sakinleşti ve şu anda durum nasıl Allah. acaba? Ee, Bursa valimiz işe vakıf Valimizin önderliğinde Valimiz birebir e, olaylara kendisi takip ediyor Bursa Valimiz Şahbet Narput hı hı. Ee, Emniyet gerekeni işte yapıyor Gözaltılar var vesaire hı hı. Ee, Onun dışında ama tehdit Devam ediyor tabi bir şekilde ama emniyet bu gece Görevini yapacağını işte Çevik kuvvetin Orada görevlendirileceğini söyledi Hani bu gece de roman vatandaşlar tedirgin bir şekilde yani uykusuz kalacaklar, uyumayacaklar. Evet ve ciddi bir zarar var anladığım kadarıyla. Bak, e, en önemli nokta şey yani Büyükşehir Belediyesi tarafından da roman vatandaşların ekmek parası. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da roman vatandaşların e, ekmek parası kazandı, atlar toplandı bugün. Bu neden yapıldı peki? Bu da işte oradaki vatandaşların talebi doğrultusunda belediye onlara hizmet ediyor. Yani merak etmeyin biz o atları toplayacağız. Atları topluyor şu insanlar yani. Açlıkla, yoklukla mücadele edecekler. Nasıl çektiğini biz de bilmiyoruz. Evet. Çünkü bu insanların geçim kaynağı atlarla geri dönüşünde yani hurda toplamak vesaire. Hani Bir de belediye ekleniyor ırkçılığın üstüne. Hani evet. belediyeler çok farklı tutumda değil yani. E peki valilik bu konuyla ilgili? Büyükşehir belediyesinde de yok. Yani roman çalışan veya o bölgede bir romanlarla ilgili bir çalışması yok. Çadırda yaşayan romanlar var düşünün artık. Bursa'da çadırda yaşayan romanlar var. Ve biz dernek olarak bunu Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca ilettik. İlettik ama... Sözden öteye geçmedi. Bu konuyla ama ilgili bir şey yok. bir şey olduğu zaman Hazreti Ömer Edebiyatı parçalamayı biliyorlar. Hani televizyon gazete çıkarlar diyorlar yani bir yetimin nakaman bizden sorulur ama onca fakir yoksul insanı görmezden geliyor maalesef bizim Bursa Büyükşehir Belediye'miz. Evet. Böyle bir tutum var yani Ve yani atların da toplanmış olması üzerine e, zaten aynı zamanda Roman vatandaşlar da saldırıya uğrayanlar burada Başka e, Mağdur edilen biziz yetmedi bir de belediye tarafından şu an mağdur ediliyoruz evet. Yani mağduriyetimiz hem halktan vardı şimdi ekstra maalesef belediyeden de Evet valiliğin Yarın bununla ilgili girişimler de bulunuyor ama ne yapabileceğiz bilmiyorum artık valimize başvuruyoruz Çünkü evet. valimizden memnunuz Allah razı olsun valimiz yani iyi bir insan gerçekten özünde de iyi biri her şeyden önce insanları seven biri. Çünkü buradaki ırkçılığın en büyük nedeni nefreti budur. İnsanlar birbirini sevmediği sürece bakın Türkiye'de ben sadece bunu romanlar için konuşmak istemiyorum. Çünkü ben ırkçı bir insan değilim. Mikro milliyetçi bir insan da değilim. Evet. Benim için insan insandır. Dini mezhebi ne olursa olsun. Evet diğer taraftan da dediğiniz yani hakikaten ciddi bir mağduriyet söz konusu ve mahallede huzursuzlukta söz konusu. Peki mahalle karma bir mahalle değil mi? Doğru anladım ben. Romopalik bir mahalle. Evet. Yani her kesimden insan var. Ama mesela, Ama mesela biraz da romanların romanları orada istenmemesi. Değişikler. Nasıl? Romanların orada istenmemesi biraz da mesele. Tabii ki yani zaten söylüyorlar. Romanlar evet. burayı terk edecek diyorlar. Yani basın şahit olmuş buna. Biz de şahit olduk. İstemiyoruz diyor adamlar. Nerede yaşarsa yaşasınlar. Hı. Devlet bunları alsın nereye götürüyorsa götürsün diyorlar. Peki. Ve enteresandır neydi? biz bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Yani Bursa'nın yerlisiyiz. Ve bizi istemeyenler de Samsun'dan gelen, e, oradan buradan gelenler bizi istemiyor. Enteresan yani bakın. Biz memleketimizde istenmiyoruz. Hı. Dağdan gelip bağdakini kovuyorlar. Evet, bununla ilgili peki başka bir süreç Yarın da takip ediyor olacaksınız siz Anladığım kadarıyla evet. e, Valiliğe de gideceksiniz Belki valilik evet. dediniz ama yani e, Atların toplanmış olması insanların geçim kaynağının da elinden alınıyor olması Burada çok zorlu bir nokta Anladığım kadarıyla Vallahi, Buyurun Belediye şunu işte yapıyor Biz atları da alalım bunları açtıktan üzülürsün Ondan sonra insanları hırsızlıkla Kötü illegal işlerle suçluyorlar ya, Bir insanı aç bırakırsanız Bin insanı cahil bırakırsanız bir ülkede bu insandan ne hayır bekliyorlar? Ben devlet büyüklerimde sormak istiyorum aslında çok bunu yani. Ne bekliyorlar? Cahil insanlar ne bekliyorlar? Okumamış bir insanlar ne bekliyorlar? İşi, aşı, çalıştığı bir işi olmayan insanlar ne bekliyorlar? Sosyal güvencesi olmayan bir insanlar ne bekliyorlar? Bu ülkeye faydalı olmasını mı bekliyorlar? Zararlı olmasını mı? Faydalı olmasını istiyorsalar bizim insanımızı eğitecekler. İş sahibi, aş sahibi yapacaklar. İstisam edecekler. Ondan sonra gelip roman vatandaşları takip edecekler. Bakın bizim çok e, farklı konumlarda yaşayan roman kardeşlerimiz var, müzisyen kardeşlerimiz var, esnaflar var. Bunlarda niye bu problemler yaşanmıyor? Çünkü bir şekilde kendilerini adam eğitmiş, farklı bir statüde gelişmiş. İşte bizim anlatmak istediğimiz eğer devlet millet el ele vermezsek maalesef Türkiye'de ne roman sorunu çözülür, ne alevi sorunu çözülür, ne de Kürt sorunu çözülür. Hiçbir şey çözülmez. Evet. Üzücü, çok üzücü. Ve yani bir mahallede yaşananların insanlara da direkt etki eden bir zarardan bahsediyoruz. Çok teşekkür yani, ederim ben Efkan ben Bey teşekkür ederim. katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Aradığınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. Geçmiş olsun tekrar çok. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Balık Gözü'nde Efkan Özçümen'le konuştuk. Bursa Roman Kültürü'nün Yaşatma Derneği Başkanı mahalleden detaylardan bahsetti bize. Bursa Osman Gazi ilçesinde e, bir grup insan romanların oturduğu evlere saldırmıştı. Taşlarla, sopalarla ve otomobiller ateşe verilmişti. Aynı zamanda bugün öğrendiğimize göre de e, insanların oradaki geçim aracı olan atlar toplanmış. E, genel olarak toplayıcılıkla e, ve e, geri dönüşümle, atıklarla e, bir şekilde bu işi yaptıklarını anlattı Efkan Bey. Bu meseleyi takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve balık gözünden bu haftalık bu kadardı. Süremizin sonuna geldik çünkü haftaya görüşmek üzere diyelim. Daha iyi haberlerimizin olmasını da umut edelim bundan sonra. Herkese mutlu günler.